Ah, o iyi bir insan. Neden bıraktın Macaristan'da?'' diye bana sitem eder. Ya annesi hemen tanır, ''Benim ferencim nasıl da değişmiş, nerede o al al yanakların?'' diyerek hem şaşkınlığını belirtir, hem de annemi sorar. Onlar annemi sorarlar ya, ''Ben ne anlatırım?'' Hiçbir şey. Monik gelinceye kadar susar, belki de yere bakarım. Monik gelince de her şeyi baştan anlatmaya başlarım. Onlardan sonra bizim de nasıl perişan olduğumuzu, annemin ve babamın ölümünü, kardeşlerimin savaşa gidip gelmediklerini, Margaret'in korkudan kendini astığını, yıllarca Alman askerlerinden çektiğimi, esirlikten döndükten sonra evlendiğimi, beş çocuğumun olduğunu, şimdi de bunca acıyı unutmak ve Rusların eline düşmemek için Almanya'ya geldiğimi bir güzel anlatırım. Belki Monika ağlar, bana acıyan bakışlarla bakarken Yanıma gelir Elimden tutar Ferenç Ferenc, Bu kadar acıya nasıl dayandın Artık seni bırakmam Ferenç Bunca çektiklerin yeter herhalde Diyerek kollarını sarar belime Sıkar sıkar. Simon yanıma gelinceye kadar Beynimin derinliklerinde Epeyce yüzmüştüm O gelince her şey bitti Simon iri ağzı ve kalın sesiyle Konuşmaya başladı Galkuçi Durumumuz çok kötü, beş kuruş paramız yok, açız, nereye, hangi yöne doğru gideceğimizi de bilmiyoruz. Bir de yanımızda hastaneye gitmesi gereken bir hastamız var. Bu durumda duygularımızla gerçekleri birbirinden ayırmak zorundayız. Akşam olunca Atilla'yı şu köyde bırakalım, hastaneye yatması gerek. Bir kapının önüne bırakırsak onu içeri alır sonra da hastaneye götürebilirler. Biz ne hastaneye götürebiliriz ne de uzun süre yanımızda taşıyabiliriz. Onun da bizi görenler hemen sorar soruşturur... ...kim olduğumuzu öğrenirler dedi. Simon konuşurken suratına bakıyordum. Suratı bomboş ve anlamsızdı. Hatta hayalleri bile kalmamış gibiydi. Şimdi o boş bakışlarında hiçbir şey göremiyordum. Ne yalan olan uzak hayalleri... ...ne de herhangi bir yarını. Demek hayallerimiz de... ...yarınımız da kocaman bir yalandı. Yalan olmayan tek şey... Zavallı Atilla'nın öleceğiydi. Annem sabah erkenden beni eski bir asker battaniyesine sardığı gibi köye götürdü. Köyde bir doktor vardı. Doktor değnekleriyle yürüyor ve çok içiyordu. Ama ne kadar da sarhoş olsa giden herkesi muayene ediyor, gereken ilaçları yazıyordu. Yazdığı ilaçları bulabilen hastaların çoğu iyileşiyordu. Ama yazdığı ilaçlar çoğunlukla büyük şehirlerde bulunuyordu. Büyük şehirlere gidip gelmekse köylüler için kolay değildi. Çünkü hem yollarda çeteler vardı, hem de köylüler yoksul ve açtılar. Annemin birkaç kez hızlı hızlı vurduğu kapıyı doktor söylenerek açtı. Annemi tanıyınca da söylenmeyi kesti. Babamı sorduk. Annem daha gelmediğini söyledi. Bana döndü. Neyi var küçüğün dedi. Ben Stefan'ın beni düşürdüğünü ve tekmeyle vurduğunu söylemeye hazırlanırken annem dün okuldan gelirken düşmüş kolum osmor gecede kustu dedi. Annem neden birçok şeyi saklamıştı? Stefan'ın beni ölesiye dövdüğünü neden söylemek istememişti? Bir türlü anlayamamıştım. Demek ki benim de bunları söylememem gerekti. Sustum. Sadece annemin gözlerinin içine bakmaya çalıştım. Kirpiklerine bakamıyordum. Çünkü annemin uzun ve düz kirpikleri yine bakışlarıma batacakmış gibi duruyorlardı. Doktor yarama baktı, gidip içerden bir şişe getirdi. İçerisinde beyaz renkli bir su vardı. Şişenin dibindeki azıcık suyu anneme göstererek, ''Yarayı yıkayacak başka bir şey yok. Bu akşam içecektim ama küçük galgoçinin yarasını yıkayalım.'' ''Babası gelince şişemi dolu isterim.'' dedi. Doktorun konuştuklarından babamı tanıdığını ve sevdiğini anladım. Doktor sevdiğine göre babam çok büyük bir adamdı. Ben babamla doktorun tanışıklığını düşünürken, doktor gömleğimin kolunu yukarı çekti. Onun çekmesiyle de dayanıksız kumaş yırtıldı. O gömleğimin yırtılmasına aldırış etmeden kolumdaki yaraya şişedeki suyu döktü. Bir bezle de iyice her tarafa yaydı. ''Yaram öyle acıdı ki yukarı doğru sıçradım.'' Annem önceden bunu tahmin ettiği için omuzlarımdan tutmuştu. Ayrıca acıya dayanamadım, ağlamaya başladım. Annem kirpiklerini batırırcasına bana baktı. Sanki o kirpiklerinin ucunda sihirli bir göz vardı. O göz konuşuyor ve bana ''Gali bak baban çok büyük adam, o büyük adamın oğluna yakışır mı ağlamak?'' diyordu. Ama gerçekten canım çok yanıyordu ve yırtılırcasına ağlamak istiyordum. Doktor bir iki elde el altından bulunabilecek ilaç yazdıktan sonra annemle oradan ayrıldık. Ben annemin yanında yaram iyileşmiş gibi yürüyordum ama kolum giderek ağırlaşıyordu. Annem dükkan gibi bir iki yere girip çıktıktan sonra kocaman söylendi. Savaş savaş savaş her şeyi aldı götürdü sanki önceden her şey vardı. ''Yoksullar için hiçbir zaman hiçbir şey olmadı. Şimdi de yok. Bundan sonra da olmayacak. Sanki her şey var da ilaç yokmuş gibi konuşuyorlar. Namussuzlar.'' Annem neden öfkelenmişti? O namussuzlar kimdi? Yoksullar kimdi? Hiçbir şey anlamamıştım. Ama annemin çok sinirli olduğunu görünce elini daha sıkıca tutmuştum. Bana bir kötülük yapmasından mı korkmuştum yoksa daha fazla öfkelenmesini istemediğim için mi böyle yapmıştım?'' Ben de anlayamamıştım. Kolum giderek ağırlaşıyordu. Ama doktorun döktüğü o sudan mıydı yoksa başka bir nedenle miydi? Acı duymuyordum. Eve yaklaştığımız zaman bir kusma dalgasıyla sarsıldım. Karnımda ne varsa dışarı çıkacak sandım. Bir iki öğürmeden sonra da sarı bir suyla yeni yediğim renkli şekerleri kustum. Annem doktora birkaç kez söylendikten sonra beni kucağına alarak eve getirdi. Yine kendi yatağına yatırdı. Çocuk vücudum çok yorulmuş, gücüm kalmamıştı. Hemen uyudum. Bütün gün zaman zaman uyanarak yeniden uyuyordum. Ben uyandıkça Margaret bana biraz su veriyor, bir şey yiyip yemeyeceğimi soruyordu. Ben kusmaktan korktuğum için bir şey yemek istemiyordum. Geceyi baygınlıklarla geçirdim. Annem kendi yaptığı ilaçla yaramı iyileştirmeye çalışıyordu. Antonla Margaret sırayla başucumda oturuyorlardı. Onlar yanımdan azıcık ayrılsalar kendimi karanlık bir boşlukta hissediyor ve ağlıyordum. Stefans'a yanıma hiç uğramıyordu. Her akşam annem Almanların çiftliğinden gelir gelmez beni tedavi etmeye uğraşıyor, soğuk suyla vücudumu siliyor, bir şeyler yedirmek için çabalıyordu ama ben bir türlü iyileşemiyordum. Günden güne ateşim de yükseliyordu. Babam da bir türlü gelmiyordu. Ben babam gelmeden öleceğimi, onu göremeyeceğimi ve çok kötü bir çocuk olduğum için Meryem Ana'nın beni cezalandırdığını düşünüyordum. Zaten dünyaya ilk geldiğim gün Meryem Ana razı olmadığı için bahçemize kocaman bir top mermisi düşmüş, beni yıkayan ninem korkup sıçrayınca da ben yere düşmüşüm. ''Ninem hep anneme bu çocuğun gelişini Meryem ana istemiyordu.'' derdi. Şimdi de o istemediği için babamı göremeyecektim işte. Ateşler içinde yandığım bir gecenin sabahı... ...annem beni yine o eski battaniyeye sararak yola çıktı. Ben yine köydeki doktora götürecek diye düşünüyordum. Doktor yine o içtiği sudan döküp canımı yakacaktı. Annemin kolları arasında sık sık kendimden geçiyordum. Bir ara... Gözümü açtığım zaman çiftliğin sahibi Alman'ın annemle Almanca konuştuklarını duydum. Konuşması bitince çiftliğin sahibi beni annemin kucağından aldı ve bir jipin içine yatırdı. Annem üzerime eğilerek bana, ''Gali, Alman amcayla seni doktora götüreceğiz. Belki bir iki gün orada kalabilirsin. Korkma, oradaki doktorlar seni iyi edecekler.'' dedi. Çiftliğin sahibi de annem de jipe bindiler. Birlikte bir iki saat yol aldık. Çiftliğin sahibi beni indirdiği zaman yarı baygındım. Her gün kapımızın önünden geçerlerken korkup kaçtığım Alman askerler beni çiftliğin sahibinin kucağından aldılar. Annem ve çiftliğin sahibi onların arkasından yürüyordu. Ben arada bir gözümü açtıkça onları görebiliyordum. Vücudum ateşler içerisinde yanarken, beni çağıran Meryem Ana'ya biraz oynamak istediğimi söylerken gözümü açtım. Beyaz giysili erkekler ve kadınlar vardı yanımda. Annem yoktu. Çiftliğin sahibi, yeşil gözlü, yalın yüzlü ve uzun boylu Alman da yoktu. Bulunduğumuz yerde olanların hepsi beyaz giysiliydiler ve durmadan yürüyorlardı. Son uyumamdan sonra kaç gün geçtiğini bilmiyorum. Ama uyandığım zaman başucumda duran bir kadının bana gülümsediğini gördüm. Annem sandım ama değildi. Hemen yataktan kalkabileceğimi düşündüm Kalkmaya çalıştım Ama beyaz giysili kadın koluma bağlı bir şişeyi gösterdi Ona bakarken odada başkalarının da yattıklarını gördüm Öyle sessizdiler ki Hepsinin ölmüş olduklarını düşünüp korktum Beyaz giysili kadın koşarak dışarı çıktı Biraz sonra da uyumadan önce gördüğüm beyaz giysili adamlarla geri döndü Gelenler bana göz kırptıktan sonra şarkı söylemeye başladılar ne dediklerini anlamıyordum ama benim üzerine konuştuklarını hissediyordum. Şarkı bitince de içeride bulunanların hepsi alkışlamaya başladılar. O günden sonra hızla iyileşmeye başladım. Bir sabah uyandığımda odada kimse kalmamıştı. Hepsi yataklarıyla birlikte yok olmuşlardı. Bir tek yatağımda ben kalmıştım. Yalnızlıktan korkup dışarı koştum. Kapının önünde bir asker beni yakaladı. Beklememi ve annemin geleceğini hem söyledi hem de işaretlerle anlattı. Sonra da gidip bana bir başka çadırdan yiyecek getirdi. Ben onun getirdiğini yerken annemle çiftliğin sahibi geldi. Yatarak geldiğim jipin içinde oturarak yolculuk yapmaya başladım. Çiftlikte Alman kadın, kızı ve oğlu bizi karşıladılar. Alman kadın gibi çocuklar da yanaklarımdan öptüler. Ben de onları öptüm. Annem beni kucakladı... Ben anneme yürümek istediğimi söyledim. Annem razı olmadı. Doktorların ilaçların bitinceye kadar yatmamı tembihlediklerini söyledi. Alman kadın benim için bir torbaya koyduğu çocuk giysilerini annemin eline tutuşturdu. Annem onlara dua ede ede yürümeye başladı. Ben kapılarının önünde duran çocuklara baktım. Onlar da bizim arkamızdan bakıyorlardı. Kızın elbisesinin etekleri, kardeşinin de sarı saçları rüzgarda savruluyordu. Kız annesinin kardeşi de onun elinden tutmuştu. Arkalarındaki çiftlik binasının ve yeşil meyve ağacının önünde yitik bir fotoğraf gibi duruyorlardı.